onu okuyan herkes tasdik eder. Evet ben Risaletün Nur'un has şakirtlerini ihad ederek derim. Risaletün Nur sair telifat gibi ulum ve fünun'dan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur'an'dan başka mehazı yok. Kur'an'dan başka üstadı yok. Kur'an'dan başka mercii yoktur. Teelif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu.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 ve hakikatlı bir medar-ı istihracat ve hatta hususi tarihlerde ve mezar taşlarında ediplerin istimal ettikleri maruf bir kanunu ilmiyledir. ilmi iledir. Eğer o kanuna tasannu karışmazsa, işareti gaybiye olabilir. Eğer suni ve kasti yapılsa, yalnız bir letafet, bir zerafet, bir cezalet olur. Evet, edipler hususi ve şahsi tarihlerde onun taklidini yapmakla kelamlarını güzelleştirdikleri,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 İcazının muktezasıdır. İhtar bitti, şimdi sadede geliyoruz. Sure-i Zümer, Câsiye, Ahkâf'ın başlarındaki Tenzilül ül Kitâbi minallahil azîzil hakim olan ayetler, sabık ihtarın ikinci noktasında münasebet-i maneviyesi beyan edildiğinden burada yalnız cifri remzini beyan edeceğiz. Şöyle ki, 2 ta 800, 2 nun 100, 2 mim 80, 2 kaf 40, 3 za 21, 3-Y-30, 1-Ba-1-H-10, lafsullah 67 1 1-Ayn-70, 4-Lam-4-Elif-124 olup yekunu 1342 ederek bu asrın şu tarihine nazara dikkati celbetmekle beraber Kur'an'ın ile çok alakadar bir nura parmak basıyor ve o tarihten az sonra Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam Risalesi ve 20. ve 24. mektuplar gibi risalet Nur'un en nurani cüzleri meydanı intişara çıkmaları ve Kur'an'ın kırk vecihle icazını ispat eden Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi ile Haşre dair 10. sözün ikisinin 42'de intişarları ve 46'da fevkalade iştiharları aynı tarihte olması bir kuvvetli emaredir ki, bu ayet ona hususi bir iltifatı var. Hem nasıl ki bu ayetler telif ve intişarına işaret ederler, öyle de yalnız Tenzilül kitap kelimesi risalet Nur'un ismine şeddelinun bir nun sayılmak cihetiyle gayet cüz'i bir farkla tevafuk edip remzen bakar, kendine kabul eder.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 o acınacak hallerinde kutsi ve semavi bir teselli, bir beşarettir. Ve ayetin münasebet maneviyesi bir iki risalede yani keramat-ı aleviyede ve gavsiyede beyan edilmiştir. O الَّذ۪ينَ سُعِدُوا دَكِ kelimesi فَمِنْهُمْ şakiyun ve دَكِ سَعِيدُوا kelimesine Kur'an sayfesinde tam müvazi ve mukabil gelmesi bu tevafuka bir letafet daha katar. Bu ayetin külli ve çok geniş manayı kutsisinin cüziyatından, Risale-i Nur şakitleri gibi teselliye çok muhtaç bir cüz'isi, bu asırda 1352'de bulunduğuna tam tamına tevafukla işaret ederek başına parmak basıyor. Eğer fefil cenneti kelimesinde vakfedilmezse ve halidine kelimesiyle rabdedilse, o vakit ta ha olmaz fakat daha latif tesellikâr bir tevafuk olur. Çünkü ve emmell dîne süidu kaideyi nahviyece müptedadır. Fefil cenneti halidine onun haberidir. Bu haber ise makamı cifrisi olan 1349 adediyle 1349 tarihinden beşaretle remzen haber verir ve o tarihte bulunan Kur'an hizmetkarlarından bir taifenin